Muhterem Müslümanlar! Müslümanların yolu sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakim cennetin yolu, sırat-ı müstakim Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın bütün enbiyadan sonra çiğnediği büyük şehre, sırat-ı müstakimle makluba maksuda ulaşılır,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 Zira kizbi Kur'an'ı ı mucizül beyan kafirlerin sıfatı olarak anlatmaktan ve Resul-i Ekrem'in nurlu beyanları içinden münafıklığa ait sıfatlardan üçte birisi veya dörtte birisi olarak anlatılmakta, tavsif edilmektedir. Yalan Allah'a karşı bir yalandır. Yalan kainata karşı Allah'ın varlığına delalet eden şeyleri inkar, inkar ise kainata karşı bir yalandır.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 Onun için Allah Resulü en hadis-i şeriflerinden. Ayetül münafiki 3. İza hadese kezeb ve iza vaada akhlaf feizatu min ahan. Bunların üçü de hadisatında yalan. İza hadese kezeb, konuştuğu zaman ağzının yalanını ifade eder. Ağzıyla yalan söyler. Ağzıyla hilaf-ı vakı beyanda bulunur. Ve iza vaada söz verdiği zaman sözünden döner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 Sâb-ı Malik der ki, evvel ve ahir, kurtuluşuma medar olan şey doğru konuşmam oldum. Bunu size değişik yönleriyle başka zamanlarda intikal ettirdim. Ariz va' intikal ettirmeyi düşünmüyorum. Sadece meselemize ışık tutacak hususuna parmak basmak istiyorum. Tabuka istilak etmemiştim. Yaz demiş, sıcak demiş, babozumu meyve demiş, yumuşak döşek demiş, yarın giderim demiş. Bugünü yarına komuş derken yarında varamamış. Allah Rasul'u gitmiş gelmiş. Bu da kayıp ve kafir. kendi hesabı içinde. Kolu kanadı kırık Rasulullah'nın huzuruna çıkmıştım. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine niçin tabuka iştirak etmedin dediği zaman. Aklından belki yalan söylemek geçtim En ncazutfis sızt hakikatine sadık kaldı. Doğru söyledim. Doğru söylenilmesi gereken bir yerdim doğruluğa Allah nikah bandı. ve Resul-i Ekrem'de o doğruyu söyleyen Sima'nın doğru söylediğini aşina bulunuyordum doğruluk onu kurtaracaktı hiçbir mazeretim yoktu ya Resulallah'm bugün dedim yarın dedim bana terattüp eden vazifeyi yapmadım bugünü yarına koydum yarını öbür güne koydum derken geriye kalmış olduğuma şahit oldum ve gelemedim hiçbir mazeretim yoktu Allah Resulü git evine dedi, affına ferman çıkacağına kadar intizar et. Fazla değil, elli gün kadar beklemiştim. Her lahzası, her dakikası cehennemden gelmiş. Zeb içiyor gibi ciğerlerini parçalayacak elli günlük bir zaman. Siz onu Kâbü ibn Malik'e sorarsanız, bin sene cehennemde kalmış gibi ıstırap çektim. Ağustos sıcağım. Bağ bozumu, ailenin yanında kalma, çok hafif şeylerdi bunlar. Ah keşke gitseydim, iştirak etseydim, beraber bulunsaydım ve dönüp geriye gelseydim diyordu ama iş işten geçmişti, doğru söylüyordu. Mazeratim yoktu, gelemedim. Elli gün sonra beratına ferman çıkmıştım. Sema affını imzalamıştım. Ve kabibini ı İbni cevherlerle dolu huzur risalet fenahiye gelmiştim. Sahabe-i Hazreti Hz. Talha kalkıp kucaklayınca her şeyden arınmış gibi kendisini hissediyordum. Ve resul Ekrem kendisini tebrik edince, kendi o andaki duygusunu bize şöyle anlatır. Ben hayatımda iki defa ciddi sevindim. Birisi Medine çocuklarının, Seniye'yi vedadan aşıp Medine'ye gelen resul Ekrem'i istikbal etmek için tala'l-bedru aleyna min seniyyatil veda sözleri arasında. Resul ü Ekrem'in Medine'ye teşrif ettiği gün idi. Yani o günle cennet karşım, karşıma çıksaydı yan yana, o günü tercih ederdim. Manasında benim içimde bir sevinç hasıl etmiştim. İkinci sevincime medar olan gün de Allah'ın semadan affımı imzaladığı gün olmuştum. Elli günlük ıstırabın sonu erdiği gün olmuştum. Ve ben evvel vahir sıdkımın mükafatını görüyordum. Zira benimle iştirak etmeyen niceleri vardı ki yalan söylemişlerdim. Kalkıp gitmişlerdim. Ama Hüzeyfe'nin kulağına Resul-ü Ekrem bunlar münafıktır demiştim. Ebedi cehennemlerine imza atmıştı onların. Ebu Lübabe doğru söyledi. Resul-ü Ekrem Mekke-i Mükerreme'nin fethine hazırlanıyordu. Fethi hazırlanırken bütün taktiğini, harp stratejisini gizli tutardım.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 Naamen'in altında Hatip bin Beltan'ın imzası vardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şu tarihte Medine'den hareket ettim. Şu kadar gün sonra Mekke'yi mükerremeye gelecektir diyordum. Ona göre haberiniz olsun diyordum. Naamen'in okunduğunu gören Hazreti Ömer kılıcını çıkardı. Dahi ya Resulallah. Bırak beni şu münafıkın boynunu vurayım diyordum. Mehlen ya Ömer dedim. Biraz mehil ver ya Ömer diyordum. Hatip bin Bel izler üzerine doğrudu ve şöyle dedi, ''Bana bir mehil verin anlatayım ya Rasûlallahım. Mekke-i meyfete gidiyorsunuz. Çoluk çocuğum, evlad-ı yalim var. Başka kardeşlerimizin burada akrabaları, orada akrabaları, yakınları, destekleri, zahirleri var. Ben de sahipsiz tek başıma bir insanım. Orada çoluk çocuğumu koruyacak kimsem yoktur. Ben böyle bir ihbarda bulundum ki, sen nasıl olsa orayı edeceksin?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 ...ve yerinde de doğruya karşı dilini yutacaksın. Sana kafir ve facir sorsalar ki... ...fantomların bulunduğu yer neresidir? Doğru mu söyleyeceksin orada? Orada doğru söylemek bu millete ihanet ve ihanettir. Kendi namus ve ırzını çiğneme kapısını açmaktır. Bu mevzuyla alakalı stratejiyi götürüp... ...komünistin, marxistin, lelilistin eline mi vereceksin? Bu İslam davasına bu vatan ve mümillet davasına emsali ve eşi görülmedik bir hıyanettir. Binaenaleyh İslam ve Kur'an adına mücahede eden bütün müminler, kanı en hızlı deveranını yaşadığı devirden, onları baskı altına almış bulunduğu bütün gençler, konuşurken doğruyu konuşacaklar, fakat mesele sırat-ı müstakiminin, ihtinaz, sıraten müstakim, bezmine, sadakatin ifadesi olabilmesi için bir kısım doğruları söylemeyecek, başkalarını tahrik etmeyecekler. Bu Rasûl-ü Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellem'in yoludur. Hakk'in basiret ve anlayış ihsan eylesin. Dünyanın canavarlığı karşısında, tecavüz ve tasalluta geçme niyeti karşısında, bunları hiçe sayarcasına, bir kısım süt kokan çoluk çocuğun İslam davası adına sokağa dökülmesin. Hz. Muhammed'in stratejisinin teşrihini yapmaları, her şeyi her, herkese aşina ve nikahman kılmaları, eşi emsali görülmedik bir hıyanettir ve denaettir bir kere daha tekrar etmiş olayım. Mümin basiretli olur, mümin müteyakkız olur, mümin sırat-ı müstakimin erkanına riayet eder, ve mümin dış mihrakların, içimizde oynattığı kuklaların arkasından gitmez. Hazreti Muhammed bezmine el ester, o bezme girmeye çalışır. Rabbim bizi iman davası içinde, daire-i İslamiye'de daim ve kaim eylesin. Bizi sırat-ı müstefime hidayet eylesin. Hazreti Muhammed'in yolundan bir an bir lahza ayırmasın. Sallallahu aleyhi ve sellem.